Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Doktor Dr. Ethem Cebecioğlu hocamızla Bir Gariplerin Kitabı programında daha beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, muhabbetle selamlıyoruz. E, malum olduğu üzere bu programda Erkam Radyo'da hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin hayatından ve menaklımından bahsediyorlar. Kıymetli Hocam, daha önceki programımızda Esad Efendi Hazretleri'nin tarikat ve tarikata intisabın ile alakalı bazı kanaatlerini paylaşmıştınız. Dilerseniz bu programda Esad Efendi Hazretleri inabe hususunda neler söylüyor, İnabe nedir? Esad Efendi Hazretleri'nin inabe hususundaki kanaatleri, görüşleri nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnabe kelimesi Arapça'da dönmek anlamına geliyor. Bak dikkat edin dönmek, rücu etmek manasına geliyor. Ne? Baza baza heran çihesi bazol. Ger kafiro ger puspersti ger satazar kerra töbe şikesti. Baza baza herançi hisli bazadi şir böyle devam ediyor. Şimdi burada evet baza kelimesi iki tane manası var. Manalarından bir tanesi şu. Sen buradaydın. Bir zamanlar Allah taydın. Sen Allah'tan ayrıldın. Bu dünya gurbetine, yabancı ülkesine geldin sen. He. Bu rüyalar ülkesine geldin. Bu hayaller diyarına geldin. Sen merkezinden ayrıldın. Baza o merkezine şimdi geri dön. Vahdetten kesrete atıldın. Bu kesretten, çokluk aleminden tekliğe dön. İşte o Mevlana Hazretleri diyorum artık Mevlana'nın değil ama evet. bu şiirde anlatılan inabe bu manadadır. Üç aşağı beş yukarı. Merkezdeydik, ayrıldık. İnabe gerisin geriye rucu etmek. Tekrarla toparlan gibi yani. Evet. Toparlan. Aslına dön. Aslından dön. uzak düştün. Kendine yabancılaştın. Kendini sekülerleştirdin. Dünyevileştin. Sen kendi özünden uzak düştün. Dolayısıyla sen kendini, kendin ötekeleştirdin. Alien oldun. Sen alienation, yabancılaşma problemi yaşıyorsun. Bırak şu yabancılaşmayı. Aslın neyse, aslın gibi ol. İşte en iyi bu, ilallah. Allah'a rücu en. Biz Allah'tan geldik. İnna lillah. Ver devoted to Allah. Biz Allah'a mahsusuz. Ve ileyih racun ve ona inabe edeceğiz. O aslımıza döneceğiz. Rucu edeceğiz. İndirgenmek. Erja eski kimyada bileşik elementlerin ...kendisini meydana gelen... ...tekil elementlere dönüşmesine... ...mesela feryum, kükürt... şey i̇şte pardon... ...demir, demir. E, sülfür... ...o da kükürt... ...ikisi birleşiyor... ...F2SO4... ...demir sülfür oluyor... ...bileşik bir madde bu... De. ...demirle sülfürün birleşimi... ...bileşik madde... ...orijin değil bu... ...sonradan olma... ...biz bunu gerisin geriye... Dönüştürürsek, aslına dönüşürsek, irca, irca diyorlar eski kimya kitaplarında, Osmanlı kimya kitaplarında. Aslına geri döndürme çözüyorsunuz, kükürt, sülfür elementine dönüşüyor, demir de demir elementine dönüşüyor. Aslı neydi? Demirdi. Demir, demir oluyor. Gitti sülfürle evlendi, demir sülfür oldu. Evet. Yani laqad ji'tumuna firada كما halaknakum avval marra nasıl evvel sizi tek olarak yarattıysak şimdi bizim huzurumuza siz tek teker teker geldiniz tek asli hüviyete dönüş Bu dünyada seyru sülükle Allah'a dönemezseniz asli hüviyetinize öldükten sonra Allah sizi raciun yaparak asli hüviyetinizi indirgeyecektir Osmanlı kimya kitaplarında anlatıldığı gibi irca kelimesi, raca a", erca, yurci'u irca a". şu rucu, bu rucu manasına geliyor enibu enibu kelimesinin aslı işte enabe yunibu şimdi, neweb kelimesiyle karşılanıyor. Bir kelimede vav varsa Hazreti Muhiddin'e göre şeyh Ekber'e göre Onda bir asla dönüş. Bir ölüm. Evet. Efendim söyleyeyim. Evveliye yolculuk. ilke yolculuk. Asla orijine yolculuk vardır. Wow ölümdür. Ya yeah, diriliktir. Alphabetical order'da alfabetik, alfabetik düzende alfabe Arapça'da vav wow, ye yeah ile bitiyor. Evet. Hayatla. Ama bir önceki vav wow, ölümdür. İşte yani enab-ı kelimesi ezvefi vavidir. Orta harfi vav harfi illeti vardır. Yani ölmekle alakalıdır. Evet. Asla dönmekle alakalıdır. Fena makamıyla alakalıdır. Ölümle alakalıdır. Buna kuantum harfi diyor bazı günümüz araştırmacıları. Vav harfi, ölüm harfi. Evet hocam. sorduğunuz inabe hakkındaki Esad Erbil'i Kudüs'e Sirrul Aziz Hazretlerinin görüşü nedir? İşte en iyi bu ilallah ayet kerimesini ele alıyor Esad Erbil'i Hazretleri Zümer suresi 54. Ancak Rabbinize inabe edin dönün rücu edin ve döndükten sonra da. Ona teslim olun, orada kalın. Ayetin tam manası bu. Yani Allah'a döndün, teke gittin, orada tekrar teslim. çokluğa, keserde dönme. Hmm. Ona teslim ol, orada kal. Teslimiyet var yani. yani orada ya. kal, evet. gittin yerde. Çokluktasın, kesrettesin vahdete dön, vahdete ulaş ve ona o vahdete teslim ol. Tekrar giriş yeri, çokluğa gelme. Ne? Ayetinden hareketle inabenin asli orijine dönmenin gerekli olduğunu belirtir. Ve Allah bunu emri hazır sigasıyla veriyor. Ve enabe yunibü yani ef'al yuf'u if'al babından veriyor. idhal manası vardır. Enibu ilallah ilah harf üzerinde de gaye mugayyada dahildir. Sanki Allah'ın Allah'ta ol. Allah'a ulaş. Allah'a var. Allah'ın iç kısmında yerini al. Yani o bir tabi anlatımı zor metafizik ifadeler bunlar ama yani safa sağlam Allah'a dön manasına. Bu kelimeyi bu tercüme yaparsak herhalde biraz da yerine oturacaktır manası. En iyi bu ilah. Tamam. Gaye mugayyada dahildir. Hedefe ulaşmak, ilahi üzere hedefe ulaşmak. Evet hocam. Sonuç, sonlananda dahildir. Yani evet. hedefinize varıyorsunuz. En iyi bu da dönme olayı var. Ve burada en iyi bu deyince ifal babıdır. Onda da ilhal manası var. Girmek manası var. Evet. Allah'ın yoluna giriniz. Ve o yolu yakalayınız. Dolayısıyla Allah bir madde değil ki, bir ev değil ki içine giresin. Ancak onun yoluna girilir. İşte tarikat da o olmuş oluyor. Tarikatın varlığına delil olarak Esadeli ve Hazretleri bunu söylüyor. ayet kelimeyi. Bak Man Manaya bakın. Yani. Semantik bir aşırım yaparak bu noktaya vardık. Yani şey Efendi'den inabe almak e, tabiri tabii, tabii. kullanılıyor değil Yol mi? Yol almak. Yani, almak. Allah'a gitmek üzere metot öğrenmek. Usül öğrenmek. Kaide öğrenmek. Ben İstanbul'a gideceğim. Bir, e 5ten giderim. İki, Tem Oto yolundan, Beypazarı, Göynük yolundan da gidebilirim, Pamukova üzerinden. Evet. Şeyh Efendi, en iyi yol, Beypazarı-Ayaş, Göynük, Pamukova, işte Pazarı İzmit, oradan gidilir diyor. şey Efendi, biz oradan gideceğiz. Çünkü Osmanlı, İstanbul'dan Ankara'ya giderken, orta yol denilen buradan, bu yolu takip edermiş. Hmm. Bugünkü E5 otoruyla Tem Oto'nun gittiği yerden gitmezlermiş. Osman döneminde oymuş. Ama şey, hangi yolu seçeceğimizi, hangi yolun daha iyi olacağını bize o söyleyecek. Metot belirleyecek bize. Şu şekilde gidin. İşte o metoda yol, yani tarikat adı veriliyor. Evet. Usül. Usül olmadan usul olmaz. İstanbul'a ulaşmak olmaz. Yolu bilmek lazım. Bu Zümer suresi 54 Nulu ayet kerimesinden hareket eden Esad-ı hazretleri Der ki inabe rüzgü etmektir, dönmektir. Yani küfürden imana dönmektir. Günah işlemekten, karşı çıkmaktan Allah'ın emrine itaate dönmektir. Evet. Ve ona uygun hareket etmeye ve gafletten uyanmaya, bu şekilde Allah'a dönmeye, gafletten Allah'a dönmeye inabe denilir. Tevbe de dönmek demek değil mi hocam? Evbe, tevbe. Evbe, tevbe. Yaklaşık manaları. manaları yani yani aralarında çok ince farklar var. Muhidin Araba Hazretleri, Fütuhat ı Mekki'ye de bu konuda Abdülazah Kaşani'yi de hatırlıyorum. Ee, aralarında ufak tefek farklar yani, var. Dönüş. Ama nasıl dönüş? Bazı incelikler var. Evet. Efendime söyleyeyim başka bir ifade inabe müracaat manasına geliyor. Başvurma. Zikrin ve dinle alakalı işlerin bilen birisinden öğrenilmesi için müracaat etmek manasına gelmektedir. Yani zikir öğreneceksin. Bir bilene gitmen lazım. Ona müracaat etmen lazım. Dinle alakalı bir konu var. Öğrenmek istiyorsun. Bir bilene gideceksin. Yani el ilmu faridatun ala kulli müslimin. İlim öğrenmek herkese farzdır. Hadis-i Şerif'i gereğince bir bilene müracaat etmek gerekir. Evet. İşte bu müracaat bilgi almak üzere bir alimin yanına gitmeye de inap edilir. Hmm. Bilgi almak üzere. Ben de tarikata gireceğim. Allah'a gidecek yolda o yolun bilgisine ihtiyacım var. O zaman ben o yolu bilen birisine gitmem gerekiyor. Hmm. O bana neyi öğütlerse onu vermiş olduğu öğüdün peşinden gideceğim. Ve onu izleyeceğim. O şekilde hedefime varacağım. Danışma kendi şey yani. danışmak anlamı o Öğretmen dönüyordu. diyelim. Öğretmen. Tam öğretmen manası. şeyhler öğretmendirler. Evet. Hadi. Bir çok kaba bir tabirle. Ama şöyle bir şey. şeyhler mesela okuldaki öğretmen dersi anlatır, öğretir gider. Şey dersi anlatır, öğretir gitmez. Hmm. Yapıyor mu diyor, ya? kontrol eder. Esas öğretmenlik budur yani. Takip ediyor. Takip vardır. Öbüründe takip yok. Bir tek imtihan yapar geçer gider. Bildin bildin. Diğer bir şey bir müridinin her şeyle ilgilenirken okuldaki öğretmen sadece o kitapta öğrettiği bilgiyle talebesi arasındaki münasebet neyse münasebeti tikeldir. Şeyhin öğretmenliğinde münasebet tümeldir. Evet. Her şeyle ilgilenir. Geneldir. İşte bu şekilde ilim öğrenmek üzere bir alime başvurmak, inabenin başvurunun, müracaatın bir çeşididir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'i izleyin. Ammar ibn Yasir'in hidayeti gibi hidayet sahibi olun. Abdullah bin Mesud'un sözlerine ihtimam ile tutunun. Hadisinde belirtildiği gibi, ...başarılı olmuş insanların... Izli, ...izlediği yolu izlemek... ...Peygamberimiz tavsiye ediliyor. İzlediğin zaman... ...izlediğin kişi öğretmen yani şeyh oluyor... ...sen de onu izleyen... ...öğrenci ve mürit oluyorsun. Çünkü onlar o yoldan giderek ulaştılar hedefe. Sen de onların gittiği gibi... ...o yoldan gidersen... ...sen de de hedefe ulaşıyorsun... ...sana öncüyle giden o öncü... ...şüphesiz ki o delil... ...o rehber... Evet. senin öğretmenin şeyhin olarak seni istediğin hedefe ulaştıracaktır. İşte Peygamberimizin bu hadis-i şerifinde e, anlam olarak, anlam içeriği muhtevası olarak e, örtülü bir şekilde e, bir tarikata intisap, bir Allah'a gidişte bir yol tutturmak, bir yol izlemek bu tür anlamları var. İnabe'yi bu şekilde açıkladıktan sonra, Esad Efendi Hazretleri bir şeyhe bağlanma konusunda bir açıklık getirir, bir yorum yapar. İntisap dediğimiz İntisap. Şey. Yani nispet arada bir nispetin kurulması, bağ kurmak. Nispet. Bağlanma. Mensup olmak, mensubiyet, aidiyet. Ona göre intisap, Allah'ın yolunu, hidayet yolunu tutan kişilere tabi olmak. Allah'ın yolunda giden insanların arkasından gidip onu izlemekdir. Ve bu bağlamda hidayet yolunu tutan alimleri bu yoldakilere örnek gösterir. Alimler peygamberlerin varisleridir. El ulama u verasetul enbiyâ i yani alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin varisleri ancak alimlerdir. Manası da verilebilir. İşte alimlere tabi olunuz, onlara uyunuz. Çünkü o alimler dünyanın ışıklarıdırlar, kandilleridirler, ahiretin lambalarıdırlar. Evet. Yani onları izlemek, işte tarikat bu olmuş oluyor, teknik düzeyde, e, teknik planda eğer açıklamaya çalışacak olursak verebileceğimiz mana açılım bu oluyor. Fakat burada evet. dönüş unutmayın. Asla dönüş hareketidir. Kökene, merkeze doğru bir yolculuktur. Ve bunun altında çok ilginç bir mana var. Merkezden uzaklaşma söz konusu. Karanlıkta kalma, ışıktan uzak kalma, kendi kendine yabancılaşma. Kendi kendine yabancılaşan bir insan şizofren olur. Çift kişilikli olur. Aidiyeti çokluğa olur. Ayidiyetini çokluğa olursa... ...siz... ...teklikten uzaklaşır çokluğa. Dizli şirklere dalarsınız. Tekle yönelmek. Tekliği bulmak. Tekliği teklikte yaşamak. İşte... ...inhabedeki dönüş... ...kendine yabancılaşmaktan kurtulmak... ...anlamına geliyor. Evet. Kendini ötekeleştirmekten kurtulmak... ...anlamına geliyor. Asli hüviyetin orijinin ne... olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Ama sen bir elbise giyerken benim beğeneceğim, ben bir başkasıyım, beni ben beğeneceğim de sen elbiseni. Ama ne kadar güzel giyiniyor diyeceğim sana. Benim ama ne kadar güzel giyiniyor, zek sahibi diye benden bu takdir sözünü duymak üzere sen aynanın karşısına geçip giyiniyorsun. Evet. benim aferin ne güzel giyiniyorsun sözüne sözüme benim senin ihtiyacın var sen kendine elbise giyerken dayanmıyorsun özüne bana dayanıyorsun kendin gibi değil bana giyiniyorsun sen kendin olmuyorsun kendin olmuyorsun ben bir başkasıyım başkası oluyorsun sen başkasına göre giyiniyoruz başkasına göre yaşıyoruz ne zaman kendime, kendimize göre giyineceğiz Ne zaman kendimize göre yaşayacağız? Ve ne zaman kendimizi ötekileştirmekten kurtaracağız? Profesör Yalom ötekileştirmek başkası seni ötekileştirir. Der ki ben İngilizim sen Fransızsın der reddeder Fransızı. Eh. Bu ötekileştirmedir. Burada iki kişinin birbirini ötekileştirmesi var. Burada ötekileştirme, ötekileştiren ve öte, ötekileştirilen hepsi sensin. Yani kendine ihanet etmek demektir. Evet. O zaman ihanet edenleri Allah sevmez. Kendinden uzak kalıp da merkeze dön. Allah'ı bul. Kendinle barış. Kendini bul. Orada Allah var. Allah'ı yaşa. Çokluğu terk et. Ve kendini ötekileştirme. Kendi özüne yabancı düşme. Çünkü sen bir zamanlar Allah'taydın. Sen buraya bir garip olarak geldin. Ve garipliği hisset. Garipliği hissedenlere tuğba lil ghuraba. Garipliği hissedenlere bu dünyada müjdeler olsun diyor. Halbuki hiçbirimiz gariplik hissetmiyoruz. Bu dünya sanki kalıcıymış gibi. Şuur altına sübliminatif mesaj yollamıyor mu bize? Maalesef bu dünya bize kalıcıymış. ...sübliminatif şuur mesajı yolluyor. Şuur yapılanmamız... ...bu dünyada kalacakmışız gibi oluyor. Halbuki gidicisin. Hakikat bu. E, kalıcılık duygusu var. O zaman senin kendinde bir çelişki ara. Bu çelişki içimizde fırtınalar doğuruyor. Evet. Onun için ölümleri görmek istemiyoruz. Cenazelere katılmak istemiyoruz. Onun için mezarları 20 kilometre şehrin dışına atıyoruz. İşte bu inabe rüzgü etmek demek, nerelerde nereye rüzgü etmek. Ta He. böyle geniş bir anlam spektrumu var, geniş bir anlam açılımı var. Onun için bir derviş eğer ders, ders aldıysa, zikir dersi çekiyorsa, bütün bu problemlerini yenmesi, bütün bu problemleriyle kendi ürettiği, Altında ezildi bu bahsettiğim yalancılaşma ve kendini ötekileştirme ihanetinden kurtulması anlamına geliyor. Kendin ol, özgün ol. Ösel ol, özleş, özlü adam ol. Öz ol, saf ol. Saflık özledir. Merkezden uzaklaştıkça saflık bitiyor. Yani, yani böyle renk alude oluyoruz. Karma karışık renkli oluyoruz. Biz... ...yek renk olacağız. Hep renk değil. Hmm. Bittim. O da o renkte Allah'ın rengidir. O rengin içinde bütün renkler... ...müstehleke durumunda. Erimiş durumundadır. Bu şekilde bütün renkleri... ...kuşatan cami... ...olacağız. Zıtları birleştireceğiz. Ve kendimiz... ...kendi başımızı ayakta duracağız... Herhangi bir duvara yaslanmayacağız çünkü duvar yıkılır. Herhangi bir ağaca yaslanmayacağız çünkü ağaç çürür yıkılır. Herhangi bir insana da yaslanmayacaksın çünkü o insan ölür. Ölmeyecek, yıkılmayacak, çürümeyecek bir varlık var. Allah! Allah! Evet. Allah! Ona dayan. İyâkenâ budû. Bitti. Ve iyyâken esreyn. Evet. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Ee, kıymetli dinleyenler, programın birinci bölümünün sonuna geldik. Hocamıza teşekkür ediyoruz. ikinci bölümde tekrar buluşmak ümidiyle. Şimdi kısa bir ara veriyoruz efendim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri programın ikinci bölümünde Profesör Doktor Etemci Bicioğlu hocamızla tekrar beraberiz. Kıymetli hocam, Tal Hariri Hazretleri'nin bir rüyası var. Yok, Tal Hariri Hazretleriyle ilgili. Ta, ta, de... Evet, Tal Hariri Hazretleriyle ilgili bir rüya e, menakbıla geçiyor. E, bildiğimiz kadarıyla, bu rüyadan biraz bahsedebilir misiniz? Efendim, az önce dersimizde anlattık. hani inabe kelimesinin ezbefi vavidir vav ölümle alakalıdır nevüm vav harfi vav harfi var yani nevüm kelimesi ölümle alakalıdır ennevmu tev'emul mevti bismillahirrahmanirrahim diyerek sözümü başlayayım yani nevüm kelimesinde vav var ortasında ezbefi vavidir ölüm manası var Yani asla dönüş, Allah'a dönüştür, nevüm de. Ve gördüğümüz rüyalar, öteye gidiyoruz. Yani beyond of the line diyorlar buna, batırlar. Çizginin öbür tarafı, çizginin bu tarafı zamanlı mekanlı. Çizginin öbür tarafı zamansız mekansız. Yani kalbimizin nokta-i süveydasından, ruhumuz misal alemine gidiyor, öteki aleme gidiyor. Bir şeyler görüyor, gördüğü kendisi, gören kendisi, Görülen kendisi, görme kendisi, her şey kendisi. Rüyanı bana anlat, sen olsun. Er-râ'i, er-rûyeti vel el gören, görmek ve görülen hepsi aynı kişidir. Niye? Çünkü ruhun şahsiyeti tümeldir. Bedenin şahsiyeti tikeldir. Ruhta zaman, mekan, boyutlar yoktur. Bedenimizde zaman mekan boyutları vardır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. İhvanından birisi rüyada Es'a dervili hazretlerinin şeyhi Tahal-ı Hariri hazretlerini görüyor. Tahal-ı Hariri hazretleri önden gidiyor. Derviş efendi de Tahal-ı Hariri hazretlerinin arkasından gidiyor. Önden şey arkadan ihvanı. Evet O sırada rüyada Tahal Hariri hazretleri dönüyor. O dervişe tebessüm ederek dur diyor. Ayakkabılarını burada çıkarıp ayakkabısız gel diyor. Ayakkabılarını burada çıkart ayakkabısız gel diyor. Rüyada diyor. Rüyada. Evet. Derviş de ayakkabısını çıkartıyor Çıkarttıktan sonra ile Hazretlerinden çok büyük feyzler alıyor. Ayakkabıyı çıkarttıktan sonra. Hmm. Efendim burada Esad Erbili Hazretleri mübarek zat rüyayı şöyle tabir ediyor. Allah Celle Celaluhu Hazretlerine hamdolsun. Bu anlattığınız rüyada gördüğünüz Kişi gerçekten talihar yeri hazretleri. Anlattığınız şekil onun şekline, anlattığınız şemail onun şemailine e, şemail aynen benziyor diyor. Rüya hak bir rüyadır. Arkasından giderken manevi eli ile sizi durduruyor, adınızla, isminizle size hitap ediyor. Ve size şefkat gösteriyor. yakınlık gösteriyor. Bu şefkatli ve yakınlık davranışı onun size hüsnü kabul ile yaklaştığını, sizi beğendiğini ve inayetini gösterir. Evet. Ayakkabılarınızı burada bıraktınız, bırakınız, çıkarınız, buraya bırakınız demeleri tekrar oraya döneceğinizi gösterir. Çünkü bir insan ayakkabısını çıkarırsa, yemek üzere yine oraya döner. Hmm. Bu konuda sizi ikinci kere tebrik tebrike lüzum görüyorum. İnşallah böyle bir rüyayı bir daha göreceksiniz. İnşallah Şeyhimiz Talihariyeli Hazretleriyle bir daha gülüşeceksiniz diyor. Şimdi burada biliyorsunuz gerek Freud'un, özellikle Carl Gustav Jung'un Profesör Yalam'ın rüya tabirleri var. Şu rüya tabirleri yapılırken o Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ayakkabısının turdağında çıkarılması, sahla'ne aleyk, fahl'a bu ayakkabı çıkar anlamına değil. Orada hal'a fiili soyulmak. Ayakkabı bir engel Büyük o ayakkabıyı bırak. Naleke iki ayakkabını çıkart, yani o soyun, yani bir ayak dünya, öbür ayak ahiret. Bana gelirken dünya ve ahiret kaygusundan kurtularak gel. Yani veya da cennet ve cehennem kaygusundan kurtularak gel. Ne cehennemin adı şünden dolayı ibadet et bana. ne de cennet arzusuyla ibadet et bana. Orada ayakkabı çıkarmanın Allah karşısında ifade ettiği bir mana var ayet-i kerimelerde. İnsan dünyaya teması şüphesiz ki ayak oluyor. Dünyaya bağlılığı gösteriyor. Çıkardığınız zaman çıplak ayak. Dünyaya tamamen temas, Asınıza da dönüyorsunuz zaten. Evet. Topraktan yaratıldınız. Ayaklar toprağa değiyor. bu tür bir buna benzer bir takım anlatımlar var e, ayakkabı metaforu bir kere yolculuk anlamına geliyor yolculuk Allah'a giden yol tarikat yolu yola devam ayakkabı dünyayla da bir bağlantısı var Tabii, yani. evet. Evet, bir dünya. evet hocam e, Esat Erbil'i Hazretleri e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, çok seviyor ve o sevgisini de ifade eden pek çok şiiri var Ee, sizin de Menakubname'de geçen bir Benkibe'de esatar Arabi Hazretlerinin işte uykuyu arzu ettiği yani çok fazla uykuyu düşkün birisi olmamasına rağmen uykuyu arzu ettiğini e, ifade ediyor. Yani tabi uykuyu arzu etmesinin bir sebebi var. Ee, bunu bundan bahsedebilir misiniz bu sebepten? Örneğin insanlar uykuyu sever ama evet. yatayım uyuyayım. diye hayvani uykuyu arzu eder. Gaflete niyet ederek uykuyu arzu eder. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuyunca rüyada görülecektir. Rüyada Peygamberimizi ben göreceksem o zaman uyuyayım. Hmm. Esad-ı evet. Hazretler uyku bunun için arzu ediyor. Şimdi uyuyorum inşallah bu uykuda rüyada Peygamberimizi göreceğim. Peygamberimizi görme Hevesi, arzusu ve iştiyakıyla uykuyu arzu ediyor. Nefsinin isteği ve dürtülemesiyle değil, nefsinin güdülemesiyle değil, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ona duyduğu sevginin güdülemesiyle uyumayı istiyor. Yoksa ben uykuyu sevmem diyor. Sırf rüyada görebilir miyim diyor, uyumayı arzu ediyorum diyor. Evet. Hz. Peygamberimizi çok seven Esad-ı Erbili Hazretleri Onu çok seviyordu peygamberimizi. Ve diyordu ki, Ya Resulallah, divanında geçiyor bu 99. sayfada. Ya Resulallah, Ya Resulallah, Seni rüyada görmeyi, Seni rüyada görmeyi, O kadar çok istiyorum ki. İnşallah, Talihim yaver gider de, Rüyada seni görürüm diye uyku uyumayı çok arz ediyorum. Ama gözüme uyku girmiyor diyor. Aşık gece uyumaz. Uyuyorsan sende aşk yok demektir. Aşkına düşer Erbili Hazretleri. Görmeyi diler Erbili Hazretleri. Uykuyu sevmese de sırf görmek için... Uykuyu arzular Erbili Hazretleri. E, nefsin Müslümanlaşmış hali. Hmm. Uyku bir nefistir nihayet değil mi? Gaflettir. Evet. Siz nefsinizi İslamlaştırınca uyku da Müslümanlaşıyor. Şimdi, uykunun Müslümanlaşması budur. İşte... Ten uykusu değil. Kin uykusu. Evet. Ruh uykusu. Yani Tenamu aynaya Velakin lâ yenamu kalbi Gözüm kapalı ama kalbim uyumuyor diyor Peygamberimiz. esleri bazı etleri bu mevkiyle, bu makamda. Gözüm uyur ama kalbim uyumuyor. Evet. Hocam, e, Bollu Bolulu Efendi var esaden bazı yerlerde işte, hulafasından. E, Bolulu Muhtin Efendi ile alakalı bazı e, işte bir, bir menkıbeden bahsediliyor. Bundan kısaca bahsedebilir misiniz programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet e, Bolulu muhiddin Efendi Hazretleri. Allah'ın büyük dostlarından, mezarı da Tokadi Hayrettin Türbesi'nin ayak ucunda gittiğimiz zaman bu mübarek zatı ziyaret ediyoruz. Tokadi Hayrettin Hazretleri ile beraber, Kudüs'e ruhul aziz. Bulu yakınlarında mezarını bugün insanlar gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Tokadi Hazretlerini ziyaret ediyorlar. Ziyaretgâhtır Allah razı olsun Doktor Emin Acar Hoca Efendi Hazretleri Oraları çok güzel çevirmiş Böyle sükûnet, Huzur diyarı Ağaçlar böyle Sanki zikir çekiyor edası içerisinde Büyük büyük ağaçlar Serinlikler altında yatan O servilerin altındaki Mezarlar hep Allah Evet Hep Allah diyor Doğum tarihi 1881 olan Muhiddin Efendi, ilk olarak Mudurnulu Muhammed Haki Hazretlerine intisap eder. Mudurnulu Muhammed Haki Hazretleri, Seydişehirli Halidiye Tarikatı Şeyhlerinden Hacı Abdullah Efendi'nin halifesiydi. Saçlı Abdullah Efendi. Evet. Hatırladığıma göre bu saçlı Abdullah Efendi Hazretleri yüzünü saçıyla kapatmış, hiç kimse yüzünü görmemiş, hanımı da görmemişti. Seyyid Ahmet Bedevi Mısır'da nasıl yüzünü üç perdeyle siyah kapattıysa bu zat da öyle bir mübarek bir zattı. Evet. Muhammed Haki Hazretleri bir gün rabuta yaparken rabutasında Şeyhi Abdullah Efendi'yi görür. Şeyhi ona Git Muhammed Es'ad-ı Hazretlerine intisab eder. Uyanır, durumu şeyhine anlatır. O da Bolulu Muhiddin Efendi'yi yanına alır, İstanbul'da kelamidir yahına giderler. Orada Şeyh Mudurnulu Muhammed Haki ve müridi Bolulu Muhiddin Efendi Hazretleri beraberce Es'ad-ı Hazretlerine intisap ederler. Muhyiddin Efendi kelami dergahında kalır ve orada yıllarca hizmet eder. Dergahta manevi olgunluğunu, ser-i tamamlar. Kemal'e erdikten sonra Esad-ı Hazretlerinden nakşi icazeti alır. Bu şekilde Esad-ı Hazretlerinden e, fakirin tespitine göre E, icazet alan bir hayri mübarek zat var. E, bereketli ve velüt bir evet. şahsiyettir Esad Erevülü Hazretleri. Budin Efendi Hazretleri de bunlardan birisidir. Yani. Ruhuna bir Fatiha okuyalım. Euzubillahimineşşehir. Elhamdülillahi ve rahmülü Kıymetli Alkam dinleyenleri, e, hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. efendim bir programın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.